<gülüyor> <gülüyor> Allahü Teala, ﷻ Kitabı Aziz, Eflam, ﷻ mizalik el Kitabı, la, la raybi ﬁh, huda ﬁl Mutaqin, ﷻ olanlar, ve ﭘıkim onun ve mimmâ <gülüyor> diz kudretine malik olmayan, Yani rahat olan rahat otursun, hutbeyi rahat dinlesin. Allah'ı tevhid itmek nimetine erenler. Hz. Muhammed aleyhissalatu ve selamı, olmaklık, devletine girenler Gönülleri ve yüzleri nur Kur'an ile münevver olan, sadırları nur iman ile muattar olan, Hakk'ın cennetine rağip, cemaline aşık, rızasına rağip olanlar. Geçen hafta hutbemizde aynı ayetten bir miktar nasibimiz kadar bahsetmiştik. Yine aynı ayetten konuşacağız. Vereceğimiz ve söyleyeceğimiz manâ-ı ayetlerin manâ-ı bizim sözümüzle bitmiş değil. Hakiki Kur'an'ı söylemeye, dil anlamaya gönül gerektir. Allah'a olan ittikan yani korkun neyse, Kur'an-ı Kerim'den o derece nasibini alırsın. Haktan korkmayanlar, Allah'ı tanımayanlar, Allah'ı bilmeyenler, layıkıyla iman nimetine irmeyenler Kur'an'dan lezzet duyamazlar ve hiçbir haberde alamazlar. Onun için Cenab-ı Allah okuduğum ayette elif La mim Allah ile Resulullah arasında bir şifre. Elemayı benim hazretleri şöyle mana vermişler. Allah tarafından cibiyle emin namus ekber vasısıyla Muhammed Aleyhisselatu vesselam'a nazil olan zalikel kitap bu kitap ki kuran Azim ila kıyame ne bir harfini ne bir kelimesini düşmanlar tevil edemeyecekler. Çünkü Kur'an'ın hıfzını Allah Celle Hazretleri üzerine almıştır. Kur'an'ın hafızı Allah'tır. Tevrat'ın hıfzını Allah kullara verdi, teharif ettiler. Ahkamını değiştirdiler, tebdil ettiler. Dinlerinde reform yaptılar. Sonra Allah İncil'i inzal etti. İncil sahipleri de kendi intlerinden yazdılar. İncil diye halka yutturmaya kalktılar. Sahtekarlık yaptılar. Ahkamını değiştirdiler. İbadetlerin şekillerini tagir ettiler. Allah onu da Ahkamını nesretti, kaldırdı, Kur'an-ı Mübin'e verdi. Yani yüz suhuf, dört kitap ki, Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an cümlesi, Kur'an'da cem oldu. Halis ve muhlis, Allah'ın kitabı. Hiç içerisinde ne bir harf fazla, ne bir harf eksik. Ne bir nokta fazla, ne bir nokta eksik. Böylece Allah bunun hıfzını üzerine aldı, Kur'an-ı Kerim'in hıfzını. Ve bugüne kadar elimize tahrifte masum olarak geldi. Her asırda belki 20-30 milyon Kur'an-ı Kerim'i hıfz eden hafızları var. Çünkü Kur'an'ın bir mucizesi de budur ki, hiçbir din saliki yani bir Hristiyan papazı İncil'i ezberleyememiştir. Ezberlenmez. Bir haham Tevrat'ı ezberleyemez. Fakat Kur'an-ı Mübini... Dört yaşında, dört aylık, on dört günlükle derse başlayan bir çocuk zekası sayesinde Allah'ın lütfi ve keremiyle bir buçuk senede Kur'an'ı ezberler. Hatta bir ayda ezberleyen de vardır. Bir ayda ezberleyen de vardır. Fakat onu söylemeyeceğim çünkü onlar yekta akıllar ve hıfzılar yani onlara söylemeyeceğim. Bir on sekiz ayda Kur'an-ı Kerim ezberlenir. Ve dünya yüzünde her asırda elli milyona yakın hafızı Kur'an vardır. Allah Kur'an'ın hıfzını can aldı. İşte, Zalikil kitab eulâ raybi fi. Bu kitapta şekli şüphe yoktur. Hakkın kitabıdır. Allah'ın kelamıdır. Dünyada en büyük zikir Kur'an-ı Kerim'i tilave etmektir. Kur'an'ı okumaktır. Tabi okuyup kalmamaktır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin manasını anlayarak kendi hayatını, dünya ve ahlat saadetini ona uyarak temindir ve hak rızasını bulmaktır. Hakle ile vuslattır nihayeti. Hatta bir adam Kur'an-ı Kerim'i okusa, gelse ve dese ki ben Allah'la konuştum diye yemin etse, Allah'la konuştum dese, yemin etse, yemininde yalancı değildir. Muhakkak ile konuşmuştur. Öyle bir kitap ı sahibiz. Allah bize bunu ikram etmiş. Kur'an'ın bir ucu, misal olarak, bir ip farz edelim, bir ucu Allah'ın yedi kudretinde, bir ucu kullara verilmiştir. Her kim ki o ipe tutunursa, ki Allah Kur'an'da bunu böyle misal veriyor ve بِحَبْلِ اللّٰهِ الْجَمِيًّا وَلَا تُفَرَّقُ kim ki o ip'e tutur Kur'an ipine muhakkak rızai Rahman'a varır nardan kurtulur hem dünyada hem ahirette Kur'an'a tabi olmayanlar hem dünyada başları belada hem ahirette hüsrandadırlar onu tutunan kimse muhakkak Allah rızasına iler, dünya ve ahad azabından kurtulur ölümün şiddet ve dehşetini duymaz kabrin vahşetini görmez Mahşerde rezil ve sefil olmaz. Nadan azad olur, cennete dahil olur, rıza-i erişir. Allah'ın cemalini görür, Allah ile buluşur. Yani tifakat-ı sulkun inne melek-i erişir. İşte ne Allah düşünün. Huden lil muttaki. İşte bu Kur'an hüvin muttakılara hidayet eder. Ne kadar insanın kalbinde hak korkusu varsa, Allah korkusu, Allah muhabbeti o kadar Kur'an'dan anlayabilirsin. Kur'an sana o kadar söyler. Tercemesine bak, tefsirine bak. Yani bir kuranın bir bir cilt ile Kur'anı anlayamazsın. Cenab-ı Hak buna aderse anlatır. Ona sözümüz yok. 30 cilt olarak da Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri vardır. Yine bir şey söylemez. Okursun, anlarız mı söylemez? 500 cilt de tefsiri var Kur'an'ın. Bin ciltte de var tefsiri. Kurtuba'da yani İspanya Müslümanların yedindeyken elindeyken İspanya vaktiyle bizim idi. İspanya Müslümanlarındı. Sonra aralarına fitne girdi. Aralarına niza girdi. Sultanlar birbirleriyle dövüşürken kafir geldi. Hepsini oradan çıkardı ve kesti, aslı muhabbetli attı. Tevhidi bozma sakın ha. Kur'an-ı Kerim'in ifhine sarıldığım vakitte Va tek başına değil. Umumi olarak sarılalım ki Allah rızasını erelim. Hüdelil mütekişin misalini verelim. İslam'ın en büyük düşmanlarından olan birisi de Ömer İbni Hattab'tı. Yani ismi burada işte yazılıp yani İslam'dan evvel, İslam'ından evvel, Efendimiz'e en büyük düşmanı ve Kur'an'ın ve Müslümanların en büyük düşmanıydı. Hz. Ömer dediğimiz zat yani. İyi dinle, kulağını benden yana ver. Bu sözümü ispat edeceğim, sonra derse geçeceğiz. Hatta kölesi Müslüman olmuştu, her gün gelir böyle, zevk için döver de onu. Niye Müslüman oldun diye. Niye Allah var dedim. Allah. Niye Allah diyorsun? Niye haklıyorsun? Bunu döverdi her gün. de döverdi. Günlerde bir gün Mekke-i Mükerreme'de sanadıydı Kureyş, yani Kureyş reisleri toplanmışlar. Karar verdiler aralarında. Dediler ki, Muhammed'i öldürmeyince sallallahu aleyhi ve sellem estağfurullah bizim kavmimiz arasında tat ve şevk yoktur. İlla öldürmemiz lazımdır ki bu fitne kapsın. Bizim putlarımızı yalanlattırdı ve menfaatımıza mani oldu. Çünkü putlara taptırıyorlar. Halkı ısmar ediyorlardı. Kabeyi Muazzama'ya 360 put koymuşlardı. Kabe'nin içerisine. Onları Kabe'nin içine koydular. Biz kalbimize koyduk. Vücut Beytullah'ına koyduk putları. Allah'tan başka kalbinde ne varsa senin putundur o mümin. Onları çıkaracaksın dışarıya. Yalnız kalbin Allah'a mahsus olacak. Allah sevgisine, Allah muhabbetine, Allah aşkına, Allah şevkine, Allah korkusuna. Kalbini temizle. Kabe'ni temizle yani içeriden. Kabe burada senin Kabe. Dünyanın Kabe'si Mekke-i Mükerreme'de Kabetullah. Senin vücut aleminin Kabe'si de Beytullah'ın senin kalbindir. Ki Allah'ın miratıdır. Kalbini tatil etmezsen mirattan nur ve şevk alamazsın. Sür çıkar agyarı dilden tatecelli idehak padişah konma salaya hane mamur olmadan. Bir hane temiz olmayınca oraya sultan yahut reis cumhur yahut bir emir gelmez, büyük adam gelmez oraya. İnsan böyle olunca, kalp kirli olunca Allah o kalbe gelir mi? Semavatı arda sığmayın Allah kalbe, kalbe tecelli etti. Kendi öyle buyurdu hadisi i Kusi'de, Ben semaya arda sığmadım, fakat kırık kalplerdeyim diyor Hz. Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Her yere kahru bu ayrı seriyeden süreyaya kadar, bilmediğimiz alemlere kadar. Kalbini haktan başka ne var çıkar kalbinin at dışarıya. Hiç sana bir faydası olmaz. Yüz tane diploma olsa, rütben en yüce rütbe olsa, kabrin dışında kalacaktır. Senden dost olmayacak, seninle beraber kabre girmeyecektir. Ancak güzel amellerin, güzel işlerin seninle beraber kabre girecektir. Dostların da girmezler kabre. En sevgililerin aşık kadın seni sevenler. Hatta seni sevenler, seni aşık olanlar, seni görmeden duramayanlar öldüğün gün senin bulunduğun odaya giremeyeceklerdir. Korkarlar senden geceferin seni odanda. Düşün, geçiyoruz. Kalbin tathir et. Kalp temiz olmayınca hak oraya tecelli etmez. Ömrünü bedalaya geçirme hiç, boşuna. Hepsi yalan. Geldin gidiyorsun, bir ağaç dibine oturdun biraz dinleniyorsun. Bir yolcusun. Bir yerden geldin bir yere gidiyorsun. Bir ağacın gölgesinde oturuyorsun. Bu ağaç gölgesinde bazen 40 sene, bazen 50 sene, bazı 60 sene, hadi bilemedin 100 sene. Tek ender 100 seneye çıkanlar ağaç gölgesinde oturanlar. Gördüğün bu alem de bu da rüya. İster zengin, ister fakir, ister kafir, ister mümin. Rüya. Herkes uyuda. Fe inzama tu intibahu. Öldüğün gün uyanacaksın. Bir rüya görüyorsun şimdi. Yazlığın, kışlığın, ussü araban, evin, barkın, çoluğun, çocuğun, torunun, kadının, kızın hepsi rüya başlangıçta. Yakın bir zamanda seni uyandıracaklar. Ey fakir, ey imanlı fakir, hiç hiçbir şeyim yok diyen, üzülen, üzülme sakın ha. Öyle bir sultansın ki, çünkü Allah'a kul Muhammed'e ümmet olmuşsun. Uyandıracaklar seni saadette, refahta, ve cennette olduğunu göreceksin. Gördüğün rüya almış. Meğer sıkıntıymış gördüklerin. Sıkıntılı bir rüya almış. Ey Allah'a inanmayan. Ey tevhemberi inkar eden. Ey kıyamet gününü tekzip eden. Ölümü inkar edemezsin. Bunları inkar edersin de ölümü inkar edemezsin. Seni de uyandıracaklar. Kalk bakalım diyecekler. Bir de uyanacaksın ki köprü altında bir serseri gibi... Ne mal var, ne mülk, ne rütbe var, ne kasa, ne kese, ne araba, ne husu araba. Meğerse serseriymişin bir rüya zenginlik rüyası görüyormuşsun. Bunun gibi yani. Fatih bir rüya el Ey göz sahipleri, ey kalp sahipleri, sözlerimi teraziye vurunuz. Doğru doğru hak konuşuyoruz sizden. Hak konuşuyoruz. Hayat bundan başka bir şey değil. Ancak ne kazanacaksan burada kazanacaksın. Ahiretin tarlası burası. Geçiyoruz. Kureyş, Kabe toplanmış ileri gelenleri ve karar verdiler. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iyi dinle, çok mühim konuştuğum şey. Kısa. Hoca Efendi Hazretlerinden çok dinlemişsinizdir. Kısa iyi dileyim ben de. Ömer, Ömer İl-Hattab oraya gelince dediler ki, ha bu işi yapsa yapsa Ömer yapar. Ömer'in taasubundan cesaretinden, cehaletinden istifade edecekler. Nedir dedi aradığınız? Muhammed'i sen öldürürsün. İçimizde en kahraman sensin. Hepimiz buna iştirak ettik ve aynı fikir üzerinde sabitiz, senden bunu bekliyoruz biz deyince Ömer dönemedi sözde. Yani erkekleri yediremedi. Çünkü tamiyeti cahiliye vardı kendisinde. Peki dedi ve kılıcını aldı. O kadar sıkıntı ki, Müslüman ihl-i iman, iman, Müslümanlar öyle sıkıntı vaziyette ki kendileriyle alışveriş kesilmiş, Mekke'nin hücra bir kişisini gizli olarak ibadet ediyor peygamberin başında. 39 kişiler. Ne su veriyorlar ne ekmek müminlere. Neden Allah dedikleri için? Kabahatları bu. Allah dedikleri için. Bugün serbest Allah diyorsa sana hürriyetine bağlısın, vatanına, milletine, orduna. O sayede Allah diyorsun serbest olarak. Katil gelirse Allah dedirmez. Onun için tevhid İslam'ı bozmayacağız. Birimizi seveceğiz, katlerde bulunan kinleri kırıkları atacağız. Ancak din, iman, vatan, millet bunları düşünerek, Allah razı olsun düşünerek. Ömerül Hattad meciuren bozuyu üzerine aldı ve yola çıktı. Bir zaten az geldi yolda. Olacak ki işte her şey zaman zemine bağlıdır. Her şey zaman vakti zamanı vardır. Dedi böyle hışımlar nere gidiyorsun ya Ömer dedi. Muhammed'i öldürmeye dedi. Onun gücünü kaldıracağız. Allah'ın rahmetini kaldırmak istiyorlar. Allah diyor ki, ben seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdim diyor. <gülüyor> Kavmimizi birbirine düşüren, putlarımızı yalanlayan, köleleri bizle beraber tutan Muhammed'i kaldırmaya gidiyor. Üzerine çok ağır yük almışsın. Bu işten yapamazsın dedi Ömer'e. Senin Müslümansın. Sen benim Müslüman olup olmadığıma ne bakıyorsun? Senin kız kardeşin de Müslüman dedi. Kim dedi? Kardeşin, kız kardeşin. O imana senin evvel geldi, ya ver dedi. Yalan söylüyorsun, yalan söylemiyorum dedi. Git eve, kardeşinin İslam olduğunu göreceksin. Nasıl anlarım? Bir hayvan kes. O kestiğin hayvandan sen müşrik olduğun için o yemeyecek. Müminler müşrikin kestiğini yemezler. Yemeyecek, ondan ne anladım sunulduğunu dedi. Dedi, eğer yalan çıkarsa, yalan çıkarsa boynu kıldan ince dedi. Bayıldılar. Ömer yol değiştirdi, geldi. İyi dinle. Kardeşin evine ayet nazil olmuş. sureyi Taha. Resulullah Efendimiz, nazil olan ayetleri estağfurullah talim ediyor, gizli olarak müminlere gönderiyor. Orada Kur'an'ı talim ediyorlar. Gizli olarak. Hoca gelmiş onlara Sure-i Teha'yı talim ederken Ömer geldi kapıyı vurunca hemen hocayı kaldırdılar dolaba ki Dediler içeri girdi karnım aç benim dedi. Orada bir oğlak vardı onu kesti. Kardeşine pişir bunu yiyeceğiz dedi. Kardeşi pişirdi önüne koydu buyurun dedi. E, sen de gel ye dedi. Enişten de ben de yiyemeyiz. Neden karnımız tok. Hayır yiyeceksiniz dedi. Bir lokma alın. Hiç alamayız dedi kardeşi iman kudretiyle. Halbuki insanlar sıkıntıya kaldığı vakitte bazı haramlar mübah olabilir. Mesela düşman elinde Allah mahvaza büyüsü, esir kalmışsın. Düşman da senin mümin olduğunu biliyor, sana eziyet ve çeba olmamış. üzere domuz eti koyuyor önüne, senin başka bir şey vermiyor. Ölmeyecek kadar yenir, fazlası değil. Ölmeyecek kadar. Allah müsaade ediyor. Fakat e öyle iman var ki şimdi, Hazreti Ömer'in kız kardeşinde yiyemeyiz diyor. Ölümle karşılaştılar muhakkak. Anladın dedi. Yiyeceksiniz yeme. Eniştesini bir tokal attı. Pehrvan, Hatice Ömer şey, devirildi enişte bir tarafa. Evela dedi sizi keseyim. Anladım siz Müslüman olmuşsunuz dedi. Keseyim sonra Muhammed'i öldüreyim. Kız kardeşini bir tokal attı. Yere yıktı. Eniştesini bir tarafa devirildi. Çekti kılıcı. Kız kardeşinin gırtlağına uşağı basacak. Kız kardeşi ne yapabilir? Müslüman ne der son nefeste? Soruyorum. Allah der Müslüman. Kur'an okur Müslüman. La ilahe illallah der Müslüman. Dehal talim ettiği ayeti okumaya başladı. Taha ma enzelna aleyken Kur'an yetişka illa tezküreten limen yakşa. Tenzilen minmen halakal arda ve semavatibu la el-Rahmanu aleyhissela. Deyince Ömer'in ne kılıç sallalları? Anlıyor şimdi Kur'an. Neden? Talbe açıldı. Çünkü bir ak bir gün evvel Resulullah bari gaha ehadiyeti el açmış. Ya Rabbi çok sıkıldım. Ya Ebu Cehli ya Ömer'e imanla nasip kıl ki bana yardım edeler diyor. Dua müsteza olmuş. Ömer Kur'an'ı anlamaya başladı ve diyor ki kardeşine, bu okuduğun senin Kur'an mı? Evet Kur'an, ben Kur'an'ı çok dinledim, böyle, böyle değildi, anlamıyordu o vakit. Kapanmış, perde kapanmış, kalp mühürlenmiş idi. Oku, okudu, ilahiyat dedi ve bıçağı düşüyordu. dedi, nedir? Beni Muhammed'e götürün, ben İslam olacağım dedi. Ve Subhanallah. Şimdi ne oldu bak, kalp mutlakıya olunca Kur'an'ı anlıyor. İttika gelmeyince, hidayet anlamasına imkan yok. Diyor ki, çok dinledim Kur'an'ı diyor Hazreti Ömer. Böyle söylemiyordu diyor. Şimdi başka türlü bana cevap verdi. Dua müstecapı olmuştu. Onun için kulağını benden yana ver. Heksim akrabandan, kendi milletinden, devletinden onlar hakkında da istiğfar et. Ey Müslüman! Ve onların <gülüyor> hidayeti için Allah'a dua eyle. Azgın birisi var değil mi, kendi heksim akrabandan onun için istiğfar et, onun niyetine Cenab-ı Allah'a. Ona sükun gelir, onun sus perdesi yırtılır. Günahı, hatayı, isyanı, isyanı çirkin görmeye başlar. Ve dua et daima. Daima duada bulun. dua etmeyeceksin, lanet okumayacaksın. Yok. Çünkü Resulullah rahmetelli alemin mübarek işini kırdıkları vakitte korktu ki Allah'tan azap gelir diye Allahümmehdi kavmi, kavmi innehum la alemun. Ya Rabbi kavmime hidayet et. Onlar bilmiyorlar dedi Hazreti Peygamber. Ya Rabbi bunlar dünya yüzünden şeydi. Allah duasını kabul eder. Hiçbir kafir dünyada bırakmazdı. Onun için daima müminler rahmetel aleminin ümmeti olmak münasebe değilim merhametli olacak. Her yerde maddi manevi dillen ellen her yerde merhametli olacak mümin. İmanın ilameti merhamettir, rahmettir. Allah'ın rah rahman sıfatı ve rahim sıfatlarının tecelliyatıdır. Ve Resulullah'ın rahmetel ile alemin olan sıfatının tecelliyatıdır. Merahmesiz bir kalp, iman olmaz. Hadi beraber gidelim. Ve gizli yollardan geçerek, Efendimiz'in bulunduğu, sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu binaya doğru girgen, Hazreti Hamza esed Resul, Allah Resul'ün aslanı olan Hamza, İmam Ali Es'edullah, Allah'ın aslanı, Hazreti Hamza Resulullah'ın aslanı, nebette oydu, dediler ki Ömer geliyor, Hazreti Hamza dedi ki onun cevabını ben veririm dedi bir şey olursa gelsin bakalım. <Gülüyor> Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem bırakın, şimdi Cebrail bana nazil oldu. Ömer imana geliyor, diz çöktü, Peygamberimiz arkana kapandı. Ya Resulallah bana imanı telkin et, bir kelime, bir kelime, ey mümin, ey muvahhit, ey aç kısab, bir kelime, cehennemin yedi kafasını kilitliyor, nedir bu? En la ilahe illallah. ''Ve eşhedü enne Muhammed'in Abbihu ve Resuluhu'' Yeme cennetin sekiz kapısını fetih-i ediyor. Nedir bu? ''Eşhedü ennâ ilâhe illallah'' ''Ve eşhedü enne Muhammed'in Abbihu ve Resuluhu'' ''La ilâhe illallah muhammesûluhu'' ''Ya Resulullah burada oturacak mıyız?'' dedi ya. Yani böyle gizli kafirlerden korkacak mıyız yani? Burada namaz mı kalacağız? Böyle gizli olay ibadet. Beraber gidelim Kabetullah'a. Hadi. Ben kaçıncıyım dedi. Kırkıncısın ya Ömer. Kırklar onunla tamam oldu. Üçler, yedler, kırklar vardır Taksimatında da tamam oldu. Çıktılar, Ömer önden yürüyordu. Ashab-ı kiram arkasından Kabetullah'a doğru yürüdüler. Ebu Cehil'e müjde ettiler. Müjde müjde! Ömer bütün Müslümanları yakalamış, Muhammed'le beraber getiriyor oraya. Zeki kafir, Ömer önde mi, arkada mı dedi. Önde mi geliyor, arkada mı? Önde geliyor dediler. Eyvah! Onu da kaybettik dedi. Ondan sonra geldi Ömer ibn Hattab, İlan etti şeyleri radıyallahu anh oldu o vakit. Çünkü İslam, iyi dinle. Kulağını benden yana ver. Mühim şey şimdi. İslam, mazesef geçmişi temizler. Tövbe de, Tövbe etmek de geçmişteki günahları temizler. Bir mümin günahkar günahkar sonra tövbe etti. Yani tövbe Ya Rabbi manasına değil. Kötülükleri terk etti. Cezmi kazdetti terk etmeye. Ve pişman oldu. Bu tövbesi onun ebedi günahlarını temizler. Onun için hemen tövbeye. Tövbeye sarıl ve tövbe et. Ve Allah'a sarıl. Allah yolunda bulun, bütün masa bakın temizlenecek. Çünkü iki cihan fahri, Karim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, etta ibn günaha tövbe eden, günaha tövbe eden, günahı işlememiş gidilir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tövbe günahları, iman etmekle küfürü temizler. Geldi, seslendi. Kimin karısı dul, çocuğu yatın kılmak istiyorsa, gelse ilişsiz bakalım dedi. İlk defa i̇shar İslam olundu, Kâbetullah'tır. Burada ne anlaşıldı şimdilik? Hidayet gelince insan Kur'an'ı anlayabilir, Resulullah'ı o vakit duyar, Allah. Muhammed kokusunu o vakit hisseder. İman olmayınca, ittika olmayınca kokudan mahrum olur. Çünkü zükkan olmuştur, burnunuz nezledir. Nezledi adam koku alamaz, iman lezzetini duyamaz. Manevi manevi e, nezleden bahsediyorum. ha. Onun için Allah ne diyor şimdi okuduğum ayette? Hüde lil muttaki. Allah müttakîler hidayet eder. Evvela Allah korkusu. Bir iş yapacak mısın? Düşün. Bunda Allah rızası var mıdır, yok mudur? Allah korkusu var mıdır, yok mudur? Varsa, Allah'a karşı bir isyan onu yapmak terk eyle, Allah'tan kork. Allah'a makbul ise o işi icra et. Velev ki bu iş zerre kadar olsun, ey Müslüman. Zerre kadar günah olsun, zerre kadar sevap olsun. Zerre kadar günah işleyen, işlediği günahın cedasını görecek tövbe etmezse. Zerre kadar hayır işleyen de hayr-i mükâbatını bulacaktır. Estaizu İllâh, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَةٍ حَيْرًا وَمَنْ يَا مَنْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا Allah Kitabı keriminde böyle buyurmuştur. Kıyamet gününe kadar caridir ve bakidir. Ondan sonraki âlemde de genel yani ve bakidir. Her ne iş yaparsan, her ne iş yaparsan hak rızasını ara ve hakkın seninle beraber olduğunu, senin yaptığın işlere vakıf olduğunu, seni gördüğünü, seni işittiğini yakînen bil. Her ne kadar Allah'a görmüyorsun da Allah seni gördüğünün farkına var. Unutma bunu sakın ha. İki şeyi unutursan helak olursun. Birisi Allah'ı, birisi ölümünü. Yine bir kısa da anlatayım size. Bir keseceğim dersi. Büyük mürşitlerden bir zatın yanında bir genç talebesi varmış. Ona karşı çok bir muhabbeti, Hazreti muhabbeti ziyadeymiş hocanın ona karşı mürşidin. Fakat bazı kötü gözlü kişiler, kötü düşünceliler... Kötü kalpler, İnsan neyse karşısındakini öyle bilir, hırsız adam karşısındaki hırsız bilir, namuslu adam karşısındaki namussuz bilir. gözü nasıl gözünü takarsan kainatı öyle görürsün, gözünde pislik olan kainatı pislik içinde görür, gözünü temizle. Bazı kötü düşünceler feda olmuş. Sonra günlerde bir gün hoca talebelerine demiş ki, mürsid Aziz, Hz. Cüneydi Bağdadi, seyyid Taife, ey aşkan demiş ne? Söylemiyor, böyle düşünüyorsunuz kalbinizden diye onları. Kendi düşüncelerini kendilerine yaptırarak çürütmesi lazım geliyor. Gidin, kimsenin görmediği yerde birer tavuk kesip bana getirin demiş. Gitmişler, herkes birer tavuk kesmiş getirmişler Hazreti Şeyh'e. O delikanlı da elinde tavukla gelmiş, kesememiş tavuk, diri. Size emrettim ben, nutuk haklamak şarttır. Niye kesmedin tavuğunu? Ama efendim şartlı koştun demiş, şart koştun. Kimsenin görmediği yerde diye buyurdun demiş. E pekala bak bunlar kesi getirdi. Kimsenin görmediği ben demiş nereye gittimse Allah'ın beni gördüğünü gördü. Onun için kesemedim demiş. Dönmüş talebeler demiş ki işte bu yavruyu bunun için seviyorum demiş. Her ne olursa ol Allah seni görmekte ve seninle beraberdir. Bunu unutma. İki şeyi unutursan tekrar ediyorum. Helake mahkum olursun. Birisi Allah'ı unutmak birisi ölümü unutmaktır. Ya Rabbi, bizi seni unutanlardan eyleme. Daima senin ismin dilimizde, aşkın, muhabbetin, korkun göğnümüzde olsun. Bizi mümin getirdin, mümin yaşattın, mümin öldür. Bize esaret zilletini tattırma. Düşman sillesini bize tattırma Ya Rabbi. Aziz vatanımızı ve vatanımızı koruyanları koru. İnsanlığa İslamiyete Kur'an'a <gülüyor> insanlığa hadim olanları iki cihanda aziz et <gülüyor> ve onları ve yansuraki <gülüyor> Allah nasırın aziz azısrına kıl. Ehl-i İslam mahrum etme. <gülüyor> Düşmanları bize güldürme Arabi. Vallaahü <gülüyor>